Hz. Allah ﷻ'ın Şeytanı Raja'im. Bismillahi Rabbi al hamden kâsiran, tabi ve mubarek en, Fihâ ala kulli halin ve Fihâ kulli hilm. Kema yembrî li jalalı vüjehihi ve li ve sultani. Vassallatu vassalamu ala şefii el-evalin ve el-akhirin şefi ve şefii el-muznibin ve eşref el-mursalin Muhammed el-Mustafa el-Mahmud el-Muhtar el-Amin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yaum el-din emma ba'de Hazreti ve otarab kardeşlerim Allah-u Teala Hazretlerinden hamdü senalar olsun ki bizi sevdiği, razı olduğu inanç ve din üzere yaşamaya, Müslüman olmaya muvaffak eyledi. Müslüman olarak hayatımızı sürüp huzuruna sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmayı da lütfeylesin, nasip eylesin, tevfikini cümlemize refik eylesin. Kesin, kat'i bir şekilde biliyoruz ki Allahu Teala hazretlerinin rızasına ermek, allah Teala Hazretlerinin rızasına ermek iman ile mümkün. Lütfuna, mükafatına mazhar olmak, mümin olmakla mümkün. Yani mümin olmadan bir insan, Müslüman olmadan terbiyeli olsa, hayırsever olsa, cömert olsa, bir takım hayır müesseseleri kursa, İnsanların beğendiği bazı şeyleri yapsa cennete girer mi? Hayır. Cennete mümin olanlar girecek, mümin olmayan cennete giremez, Allah'ın lütfuna, mükafatına eremez. Çünkü insanlara her şeyi Allah Celle Celaluhu veriyor, onun varlığını, birliğini anlamamak çok büyük küslahlık oluyor. Nimetin nereden geldiğini bilmemek ve müminliği hakikiyi bulmamak, ve ona kulluk etmemek en büyük suç olduğundan iman etmemiş olan bir insan Allah'ın lütfuna eremez, cennete giremez. Mümin olacak. Allah'ın razı olduğu veçh ile razı olduğu şekilde olacak imanı. İnancı sahih olacak. Akidesi sağlam olacak. Çünkü eskiden beri insanoğulları din diye bir şeylere inanmışlar. Her beldenin, her kavmin, her ülkenin inancı olmuş, mabedleri olmuş, ma'budları olmuş ama kıymeti yok. Yanlış şeye inanıp ters tarafa taptı mı kıymeti yok. İnancın doğru olması lazım. Zaten bütün peygamberler inancı düzeltmek için gelmişlerdir insan insanoğullarına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim ve benden önceki ümmetli peygamberlerin söylediği sözlerin en üstünü la ilahe illallah sözü idi. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Sadece Allahu Teala Hazretleri var. Mabudu hakiki o. Onun şeriki, neziri yok. En önemli husus bu olduğundan bütün peygamberler bunu söylemişlerdir. Bunun mücadelesini vermişlerdir. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Ulul Azim peygamberler. Hepsi bunu anlatmışlardır. Onun için la ilahe illallahı iyi anlamak lazım, hazmetmek lazım, kavramak lazım. Efendim aklı yanlış yerlere takmamak, yolu yanlış yollara, yer, yönlere saptırmamak lazım. Mümin olmak Allah'ın istediği vesileyle Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği şekilde Peygamber-i zişanımızın teferruatıyla sünnet-i bize öğrettiği şekilde olmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnet-i seniyesi ve ahadisi şerifesi günümüzde de bizden sonraki çağlarda da insanların kafasına takılan bütün müşkilatın halline bütün hastalıkların şifasına, bütün dertlerin devasına sahip olan çok kıymetli bir malzemedir. Hadis-i şerifleri okuyanlar hayret ederler. Güncel gibidir hadis-i şerifler. Yani sanki bugünün efendim meselelerine sanki gazetelerde konuşulan bir çok güncel meseleye Peygamber Efendimiz, şurası yanlıştır, burası doğrudur diye cevap veriyor gibidir. O kadar günceldir, o kadar canlıdır, o kadar güzel tarif eder. Sapıklıkları, yanlışlıkları, efendim aykırılıkları, güzelsizlikleri o kadar güzel anlatır Peygamber Efendimiz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini iyi bellemek, hadis-i şerifesini iyi öğrenmek, teferruatıyla, incelikleriyle efendim, iyi kavramak lazımdır. İyi Müslüman olmanın yolu budur. Gerçekleri öğrenip doğruyu uygulamak isteyen bir insan mutlaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetini iyi öğrenmeli ve mutlaka sahih hadis kitaplarını Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini çok iyi bir şekilde okumalıdır. Elhamdülillah bu hususta insanlığın bir eksiği de yoktur. Efendim, dünyanın her diline hadis-i şerifler çevrilmektedir. Bizim dilimize de kıymetli ulema tarafından en sahih hadis kitapları açıklamalı olarak çevrilmiştir. Hepimizin kütüphanesinde de az buçuk sadra şifa verecek, efendim, hadis-i hadis şerife kitapları malzemesi efendim gelmiştir, girmiştir, yer almıştır. Hadis şerifleri okuyun. En basitinden, en basitinden Riyazü’s-Salihin kitabını okuyun. İmam Nevevi'nin Riyazü’s-Salihinini okuyun. Ondan sonra İmam Buhari'nin, Sıhahü’s-Sitten'in ve diğer hadis kitaplarının okunmasını tavsiye ederim. Şimdi insanın mümin olması güzeldir. Ama daha güzel olan bir daha yüksek olan bir başka mer mertebe var. Daha yüksek bir efendim yer var. O da başkalarının da cehennemden kurtulmasını, iyi Müslüman olmasını, İslam'ı öğrenmesini efendim doğru da gelmesini sağlamak insanlığın ve toplumların ıslahı için uğraşmaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki: "La bismillahi'r rahmanir rahim. La yestevil ka'idune minel mu'minin gayru sizi ahirette cehenneme düşüp feci eliyim bir azaba uğramaktan, cayır ciyre çatır çatır yanmaktan" işkence görmekten, ceza çekmekten kurtaracak bir güzel alışverişe kılavuzluk edeyim, delalet edeyim, sevk edeyim, öğreteyim mi? Bir ticaret, bir alışveriş ki bunu yaparsanız bir şey alacaksınız, bir şey vereceksiniz. Bir şey verip bir şey alacaksınız. Ticaret bu. Bir öğreteyim mi ki onu yaptığınız zaman cehennemin korkunç azaplarından azad olup, kurtulup selamete erip cennete girersiniz. Böyle bir soru ile müminlerin dikkatini, Cenab-ı Hak merakını celb edecek bir soru ile başlıyor bu ayet-i kerimede. Sonra bunun ne olduğunu arkasındaki ayet kelimede beyan ediyor. Nedir bu alışveriş? Ne vereceğiz ne alacağız ki cenneti kazanalım, cehennemden kurtulalım. Gayemiz bu. Gayemiz Allah'ın rızasına ermek, Allah'ın rızasına erip cezasından, azabından, ikabından kurtulmak, rahmetine erip cennetine girmek. Gaye bu yani soruyor işte bunun yolunu öğrenmek istemez misiniz? İstersiniz. Yani bizim zaten can açıp can atıp gece gündüz durmayı istediğimiz şey bu. Kafa yorduğumuz, merak ettiğimiz, başarmaya çalıştığımız iş bu. Bunu beyan ediyor Rabbımız. Açıklıyor, açıkça beyan ediyor. Herkesin anlayacağı şekilde, Töminune billah. Resulihi. Allah'a ve O'nun gönderdiği elçisi, Resulü, Muhammed-i Mustafa'sına evet. iman edersiniz. İman edin. Yani iman ederseniz, o sonuca ulaşırsınız. Allah'a ineneceğiz, arkasından re ve Resulihi diyor. Çünkü, Bizim bilmediğimiz şeyleri öğrenelim diye vazifelendirmiş Allah el, elçi olarak göndermiş, muallim olarak göndermiş, mürebbi olarak göndermiş. Her şeyimiz. Ona inanacaksınız ve tucihar hidune fi sebilillah bi ve enfusikum. Ve yani Allah'ın yolunda Malınız, mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Allah'a ve Resulüne inanırsınız ve Allah'ın yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Burada işte neyin verilip neyin alınacak olduğu belli oldu. Mal verilecek cihat edeceksiniz. Yani mal vereceksiniz. Efendim, mali masraflar çıkacak. Mallarınızı İslami hizmetlere, cihat yoluna sarf edeceksiniz. Efendim, yetmezse, gerekirse, canlarınızla vereceksiniz. Can pazarı. Bir ticaret, bir alışveriş. Önce mallar verilecek. Yetmezse can verilecek. Canlar verilecek. Burada bir tabii hikmetli sıralama var. Bütün ülkelerde bütün devirlerde hayırın hakim olması için iyi şeylerin yapılması için iyi insanların kesesinin ağzını açması gerekiyor. Masraf etmesi gerekiyor. İyi şeylerin yapılması Millet susuzluktan kırılıyor. Hayır sahibi bir insan su getiriyor köye. Arafat sızıcaktan çatır çatır efendim taşların yarıldığı bir yer. Taşın üstüne kesilmiş hayvanın etini koyduğunuz zaman cız yapıyor ve pişiyor. Taşın üstünde pişiyor. Ocak yak maalesef kalmıyor. Kuruyor, pişiyor. Orada hacıların suya ihtiyacı var. Sübeyde Hanım salihat İslam'dan Harunur harun Reşid'in efendim, zevcesiymiş galiba. Ta bilmem nerelerden kanallar kazarak su getirmiş, hacılar sudan istifade etsin diye. O çatır çatır kayaların kazmayla, o zamanın imkanıyla kırılıp suyun kanalının açılması zor olduğundan ağaçlar yakılırmış kayaların üzerinde kayalar ısıtılırmış. Çatır çatır şatlayınca öyle sökülürmüş. Böyle usullerle o sıcak yerde hala var o su şeyleri arkları, kanalları Arafat, Müzdelife, Mina halkına su getirilmiş. Yüzyıllar önce. Masraf, büyük masraf. Camiler yapılması, köprüler yapılması, mektepler yapılması, medreseler yapılması efendim mücahitlerin atlarının alınması eğerlerinin e, alınması efendim mızraklarının oklarının sağlanması kılıçlarının e, hazırlanması efendim mücahitler savaşa gittiği zaman geride kalan efendim evlatlarının hanımlarının çocuklarının ihtiyaçlarının görülmesi yetimlere dullara bakılması şehit olanların arkada kalanlarına bakılması vesaire efendim her şey her şey para ile olduğundan para bu gibi şeylerin yapılmasında alet ve anahtar olduğundan ve tucahidune fî sevilü bi bi'envâlikum ve enfusikum. imandan sonra mallarınızla cihad edersiniz. Malla cihad malı Allah yolunda sarf etmek, cehd etmek gayret etmek, İslam gelişsin, yükselsin, ilerlesin korunsun diye düşman yenilsin defolsun diye. Paralar sarf edilir, sarf edilir, sarf edilir, sarf edilir. Hayırlar olabilir. Cömertlik büyük hayırları fetheder. Büyük feyizleri getirir. Cömertlik insanı cennete götürür. Cimrilik de yani vermesi gerekeni vermemek, biriktirmek, saklamak, Allah yoluna sarf etmemekte, de insanı cehenneme götürür ve cehennemde o biriktirdiği paralarla ceza görmelerini azaba uğramalarını efendim intihac eder o neticeye götürür insanı Bismillahirrahmanirrahim yevme yuhma aleyha fî nâri cehennem cehennem ateşinde o biriktirdikleri paralar efendim servetler kızdırılır. Kıp kırmızı kızdırılır. Fetuk va biha, cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum. Alınları, yanları ve sırtları bu kıpkırmızı efendim servetlerle cehennem ateşinde kıpkırmızı olmuş, altınlarla dağılanır. ateşlen yapıştırılır efendim bunlarla azap verilir. Ve denilir ki Haza makene tüm bir çıkıp İşte efendim cimrilik yapıp da yanınızda biriktirdiğiniz, topladığınız mallar bunlar. Fezuku makın tüm teknizyon <gülüyor> Biriktirdiklerinizin lezzetini, zevkini sürün bakalım. Tadın bakalım tatlı mıymış biriktirmek. Görün bakalım azabı, çekin bakalım azabı. Tadın bakalım azap tatlı mıymış diye. Kendisine, kendilerine böyle denilir. Mal verilecek, gerektiği zaman Allah yoluna mallar verilecek. Ne miktar verilecek? İnsanların imanı ve tedâkellıkları mütefavittir, birbirinden farklıdır. Efendim mürüvetin onun için erliğim, metliğim kesin bir sınırı, ölçüsü yoktur. Bir kişi ötekisinden daha mürüvvetli, daha mert, <gülüyor> daha cömert olabilir. Nitekim Ebu Bekri her şeyini verdi. Hasıra bürünecek kadar her şeyini verdi. Benim şu seccadeyi dizime sardığım gibi hasıra bürünerek Resulullah çağırdığı zaman sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna hasırla gitti. Elbisesini dahi verdiğinde. Hiç elbiseyi vermeyi düşündün mü yani? çıplak kalacak kadar üstündeki giyiminizi vermeyi düşündün mü? mi? O öyle verdi. Ömer'ül Faruk düşündü taşındı evinde tek başına bilmiyor Ebu Bekir Sıddık Efendimizin ne verdiğini en çok ben vermiş olayım diye malını yarısına ayırdı. Yarısını kendine ayırıyor. Ebu Bekir Sıddık'a Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz sordu ki Ya Ebu Bekir bunların hepsini getirmiş vermişsin Allah yoluna, cihat yoluna, çoluk çocuğuna ne bıraktın dedi? Allah'ı ve Resul'ünü bıraktın dedi. Yani demek istedi ki Allah yeter. Resulullah'ın sevgisine kazanmak yeter. Emrini tutmak yeter. Buyruğuna, davetine icabet etmek yeter. Tavsiye ettiği istikamete malı sarf etmek yeter dedi. Aşağı hududu alt hududur, zekat miktarını vermektir. <gülüyor> zekatını vermeyen insan cimridir, pintidir. Hiç yapamazsa, hiç olmazsa zekatını vermelidir. Ama zekat, işin sınır noktasıdır, sınır çizgisidir. Zekatın üstünde daha ne kadar verirse verir Allah yoluna. Bazı insanlar malının büyük kısmını hak yola veriyor, kendisine yetecek kadar az bir miktar ayırıyor Hazreti Ayşe-i Sıddık'a demiş oruçluyken efendim ne var ne yoksa eve gelmiş hepsini fokaraya dağıtmış akşam vakti orucu açacakları zaman kölesi efendim önüne bir şey koymuş ki yani orucu zor açacaklar yiyecek yok yani ortada bu mu demiş yemek bu, eğer biraz dağıttırmayıp da birazını da eve ayırtsaydın, ey Müslümanların annesi, ey Ayşe-i Sıddık'a, işte biraz daha güzel yemek geldik. Demiş, önceden hatırlatsaydın, onu da yapardım. Yani senin de gönlün olsun diye, onu da yapardım. Yani yiyecek bir şey kalmayacak gibi her şeyini veriyorum eyot eno nattana ala hubbihim miskinen yetimen ve esir. Kendileri yemeyip açlarını miskinlere veriyorlar, yetimlere veriyorlar. Kendileri açtırıyorlar. Esirlere veriyorlar, kapısına gelip isteyene veriyorlar büyüklerimiz. Mal verilecek ama bazen mal vermekle iş bitmiyor efendim. Fiilen savaşmak gerekiyor. Savaşa gitmek gerekiyor çarpışmak gerekiyor. Savaştan kaçmamak lazım. Savaş günü savaştan kaçmak El firaru yevmez zahri minel kebair büyük günahlardandır. Jina gibi adam öldürmek gibi, katil gibi, katillik gibi efendim hırsızlık gibi büyük günahlardan birisi nedir? Savaştan kaçmaktır mazeret duydurmaktır. Efendim cepheye gitmemektir. Efendim düşmanla çarpışmaktan kaçınmaktır. Bazen o noktaya gelir. İşte bizim Balkan harbimiz, işte bizim efendim Çanakkale savaşımız, işte bizim İstiklal harbimiz, işte bizim Kafkasya'da, efendim Suriye'de, Bağdat'ta, efendim Yemen'de, Tuna'da, Pire'deki çarpışmalarımız bir ecdadımız kan vererek devleti yaşatmıştır. Efendim devleti Aliye'yi, Osmaniye'yi, İslamiye'yi öyle yaşatmışlardır. Cihatla kaim olmuştur, cihatla yürümüştür. Efendim, en son zamanlarına kadar cihat edilmiştir. İstiklal Harbi'ne kadar cihat edilmiştir. Çok küçük bir parça kalmıştır. Bizim devletimiz çok daha büyüktü. Bizim sınırlarımız Bavyera'ya dayanıyordu. Almanya'ya dayanıyordu, Ziya'ya dayanıyordu. Efendim, tüm Afrika'nın üst yarısı bizimdi. Atlas Okyanusu'na dayanıyordu. Efendim, onun için Oruç'ta iftar hesapları yapılırken Atlas Okyanusu'nun efendim kenarındaki Atlas dağları ölçü alınıyordu. Efendim, Suudi Arabistan bizimdi efendim bilmem Irak bizimdi, Kafkasya bizimdi vesaire. Çok az bir şey kalmıştır elimizde. Onun acısını hissetmek lazım. Orada kalan kardeşlerimiz hala zulüm görüyorlar. Bu Arnavutluk'taki, Kosova'daki efendim Bosna'daki Çeçenistan'daki zulümler bizim eski topraklarımızda yaşayan ahalimize düşmanların yaptığı zulümlerdir. Onların diyarlarında düşmanların bir zamanlar canlarını bağışladığımız, merhamet ettiğimiz insanların efendim nankörlüklerinin sonucudur bu savaşlar. Onların hepsini yok etseydik, onların bize yaptığı gibi şu sırada fırsat bulup bu olaylar olmazdı. Yeryüzünde hiç şeyini bırakmasaydık. Bazen böyle gerekebilir ve cihat Dünya durdukça olacaktır. İslam'ın en mühim faaliyetidir. İslam'daki en mühim ibadetlerden biridir. Çünkü İslam cihat ile yaşıyor. Hayat cihatla mümkün oluyor. Aksi takdirde esaret ve felaket ve katliam oluyor. Mecburiyet var. O zaman canlarıyla da çarpışması gerekiyor insanların. Canını vermesi gerekiyor. İnsan niçin canını veriyor? İslam yaşasın diye. İslam var olsun diye. Ben öyleyim de İslam var olsun diye canını veriyor. İşte verilen bunlar. Mallar veriliyor, canlar da veriliyor. Ya sırayla? Öncelikle mal veriliyor. İş bununla bitmesi can veriliyor veyahut hem can hem mal ortaya konuluyor. İkisi birden veriliyor. O da mümkün. Biz şimdi sunhüsükün devresindeyiz, burada veya Türkiye'de. Efendim belli mıntikalarda, efendim mal veririz. Ama bazı yerlerde sunhüsükün yok, savaş var. İşte Kosova, Arnavutluk'un hududu, işte Bosna, işte Keşmir, işte efendim daha başka yerler. Oranın ahalisi çarpışıyor. Onlara da bizim yardımcı olmamız lazım. Destek olmamız lazım. Olmuştur. Onların yanına giden kardeşlerimiz vardır. Onlarla beraber cephede çarpışmış kardeşlerimiz vardır. Verilen bu da, bu alışverişte, ticarette alınan nedir? Mukabili nedir? La leküm hayru leküm inküntüm talemun. Böyle malınızı, canınızı vermeniz, eğer idrak etseniz sizin için daha hayırlıdır. Buyuruyor Allah. Ama insanların idraki az olursa, şuuru az olursa bunu anlamıyor. Malım gidecek, canım gidecek. Ne anladım bu işten der. Bu mümin işi. Onun için Allah ey iman edenler diye baş... kafir işi değil. Kafir bunu anlamaz. <gülüyor> Allah'a ve Resulüne inanmış insan anlar. Malı da gidecek, canı da gidecek. Bir şey kalmadı. Ne anladım ben bu hayattan. Bu mümin işi. Yâvfurleküm günûbeküm. Allah o zaman sizin hatalarınızı, günahlarınızı, o ölenlerin mallarını, canlarını verenlerin efendim günahlarını mağfiret eder. Yâvfurleküm beküm. Bağışlar. Tepeden tırnağa kusurluyuz, günahlıyız, suçluyuz. Efendim hayat boyu nice kusurlar işlemişiz. Nice ihmalkârlıklarımız var. Allah mağfiret eder. Yâvfurleküm günûbeküm. Leyyûfurleküm cennetin teyyi min tahtiyel enhar. Aşağılarından şırıl şırıl cennet elmaklarının aktığı cennet bahçelerine sokar. Mücahitleri, gazileri, şehitleri. Ve mesakine tayyibeten fi cennâti adn. Adin cennetlerinde, cennet bahçelerinde güzel köşklere, meskenlere sokar. Bu şehitleri, bu gazileri. Efendim? La rükel Bu çok güzel bir sonuç. İşte idrak, bunu idrak edecek. Mümin bunu anlayacak. Benim bu dünya hayatım kısadır, önemsizdir. Mühim olan ahirette cennete girip, Allah'ın lütfuna erip cennet nimetleriyle mütenaim olmaktır deyip malını ve canını verecek. Herkes veremiyor. E, vermeyen vermez. Allah dünya imtihanını böyle kurmuş. Yani bu iş yarım yamalak düşünceyle olmuyor. imansızlıkla olmuyor. İmansız vermez. Arkadaş benim aklıma bu girmedi. Ben bu işte yokum der. Kaytarır. Yan çizer. Kaçar. Ama mümin öyle yapmaz. Mümin canını ve malını ver, verir ve vermiştir. Peygamber Efendimiz'in zamanında da verdiler. Bedir halbi, Uhud halbi, diğer efendim seferler, efendim savaşlar, efendim bilmem Hönü'n gaziyesi vesaireler bunları şeylerde Kur'an-ı Kerim'de ve İslam tarihi kitaplarında okuyoruz. Emeviler zamandaki fütühat savaşları, Abbasiler zamanındaki e, muazzam savaşlar, efendim bilmem Orta Asya'da yapılan savaşlar, Bizanslılarla yapılan savaşlar, efendim böyle Osmanlılara doğru devam etmiş, gitmiştir. Bu zamana kadar gelmiştir. Millet gevşeyince, ümmet gevşeyince, efendim Silah yapımında düşmana karşı alet edevat teçhizat tecih, tecih, hazırlığında geri durunca düşman ileri gittiği için şimdi bastırmaktadır. Yani cihat durmuş değildir. Cihat geçen asırda çok hızlı bir şekilde devam etti. Cihan harbi, efendim isikler harbi vesaire. Şimdi de bu asırda da efendim yine var. Hiçbir devirde de eksik olmayacak daima var olacak efendim insanların Müslümanlar Müslümanların müminlerin efendim cennete razı olup cenneti kazanmaya niyet edip malıyla canıyla cihat etmesi lazım diye Allahü Teala Hazretleri bildiriyor ve biraz hızlı olarak yürüyüp gidecek olursak efendim يَا اِيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا diye surenin sonundaki son ayeti de Allah'ın yardımcıları olun ey müminler buyuruyor. ya اِيُّهَا لَّذِينَ ey iman edenler كُونُوا اَنْسَارَ Allah'ın yardımcıları olun. Allah-u Teala Hazretleri قَنِيُّنْ اَنِلْاَلَمِينَ bütün alemlerden, varlıklardan, mahlukattan müstevinidir, ihtiyacı yoktur. Ne ibadetlerine ihtiyacı vardır, ne mallarına ihtiyacı vardır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki, Kûn-u Ensâr Allah İhtiyacı olmadığı halde, Allah'ın yardımcıları olun. Ne demek bu? Allah'ın dininin yardımcıları olun. Allah'ın dinine yardım edin demek. Her devrin has Müslümanları Allah Daire Hazretlerinin dinine yardımla mükelleftir, vazifelidir. Sizler de bizler de. Hepimiz Allah'ın dininin yardımcıları olmak zorundayız. İşte oturan Müslümanlarla mücahit Müslümanların, çalışan Müslümanların farkı buradadır. Yani Müslüman Müslüman efendim Allah'ın dinine yardımla derecesini yükseltecektir. Allah'ın dinine malıyla, canıyla destek verecektir. Allah Teala Hazretleri bizleri korusun. Çok aciziz. Çok ince bir yolda yürüyoruz, hassas bir çizgiden gidiyoruz. Çizgiden saptırmasın, ayağımızı kaydırmasın. Efendim, İslam bir bakıma çok sınırlarımızı zorluyor. Bizim gayretimizin, imanımızın efendim, üstüne üstüne gelip kararını ver diyor yani böyle yarım yamalak Müslümanlık olmaz, kararını ver. Öyle Atlatmakla bu işi geçiştiremezsin, kararını ver diye kesin kesin cevap istiyor. Susma, durma, kararını ver. Yapman gereken şey yapacak mısın, yapmayacak mısın? Söyle bakalım, malını verecek misin, vermeyecek misin? Canını vermeye razı mısın, değil misin? Allahümme ahyini Saiden ve emidini Şehiden diyebilecek misin? Beni Said Kul olarak, Ehli Saadet'ten olarak, Ehli imandan olarak, efendim şaki olmayan kul olarak yaşat. Sonunda da şehit olarak, efendim ahirete geçmemi nasip eyle, senin yolunda bir savaşayım da şehit olayım diye diyebilecek misin bakalım? Yoksa ben bu işlerden korkar mı diyeceksin? Korkarım diyenler de var. Birisi gelmiş Resulullah'a demiş ki, ya Resulallah tamam ben sana iman edeceğim, uzat elini. ...veyat edeceğim sana... ...ama ben demiş... ...doğrusu... ...açıkça söyleyeyim sana ya Resulallah. ...korkak bir insanım demiş... ...beni cihatla mükellef tutma demiş... ...korkuyorum demiş... Ben, he, ...herkesin içinde korku yok mudur? Az çok korkar yani... ...korkulacak bir şeyle karşılaştığı zaman... ...aslandan kork, korkmaz mısınız... ...mikroptan korkmaz mısınız... ...hastalıktan korkmaz mısınız... Yoksulluktan korkmaz mısınız? Herkesin korkusu var. Ben korkak bir insanım ya Resulallah. Bana demiş cihadı emretme. Ne olur demiş. Beni cihatla mükellef tutma. Bir bir de demiş benim 10 tane devem var. Ailemde kalabalık. Ben bunların sütlerini sayıyorum. Yoğurt, peynir bilmem ne, neyse. Süt. Ancak ki düşünüyorum beni cihatla da mükellef tutma. Çünkü 5 devesi oldum bir insanın bir koyun sekat vermesi lazım. Yani ben de zekatla da mükellef tutmak, tamam öteki şeylere varım. Efendim namaza varım, oruca varım, öbür emirlerini tutacağım, bana böyle bir ayrıcalık sağla filan deyince Peygamber Efendimiz demiş ki, cihat olmayacak, zekat olmayacak, o nasıl bir Müslümanlık olacak? Cihatsız, zekatsız nasıl Müslümanlık olacak? Cihat olmazsa, zekat olmazsa, ne biçim Müslümanlık olacak diye böyle tekrar etmeye başlamış Peygamber Efendimiz yani zorluyor ayrıcalık tanımıyor zorluyor kişinin efeni takatinin efenin sınırında iş o korkuyorum diyor e, cihat olmazsa Müslümanlık olmaz e, veremem diyor para ancak bana yeter diyor biriktirmen lazım çocuk çocuğuma lazım vermezsen olmaz diyor demiş oluyor. Böyle söylenmeye devam edince e, yumuşamış kalbi Efendim demiş ki ya Resulullah tamam. Cihada da zekâna da razıyım. Kabul ediyorum hepsini. Uzat elini beyat edeyim demiş. Beyat etmiş. <gülüyor> İnsanlar korkar. İnsanlar vermekten de korkar. Canına bir zarar gelmesinden de korkar. Ayağına diken batmasından da korkar. Efendim kanının akmasından, canının yanmasından da korkar. Efendim, korkar ama cihat farzdır. Efendim, malı vermek istemez, biriktirme temayülü yüksektir ama Allah yoluna malın verilmesi lazım. Ben diyorum ki, ben de korkaklardan biriyim. Bazen bir cesaret gelir, geçer, eser, efendim gider. Efendim, diyorum ki, ya Rabbi, ben öyle iddiacı bir kulun değilim zayıf bir kulunum. Acizim, naçizim. Beni zorlu imtihanlara tabi tutma. Eğer imtihan olacaksa da metanet ver, gayret, kuvvet ver. İmtihanı başarmayı nasip et. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, düşmanla karşılaşmayı, savaşmayı temenni etmeyin. Ben mücahidim, mücahidlerin emiriyim, asarım, keserim, tozarım, vururum, kırarım, bilmene. Ondan sonra da cihat vakti gelince kaçıyor. Yüksek perdeden atıp tutuyor, ondan sonra kaçıyor. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Ama karşılaştığınız zaman da sebat edin, kaçmayın, çarpışın diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki, efelik yok kime eferik yapıyor? Allah'a. Allah senin içini, dışını, her şeyini biliyor. Mütevazı ol, haddini bil, Allah'a sığın, Allah'a tevekkül et, afiyet iste. Allahümme inni es'elükel afve vel afiyete vel et daimete fid dini ve dünya vel ahire. Ya Rabbi sen bana dini konularda, dünyeli konularda ve de ahirette afiyet ver, selamet ver Malıma, canıma bir hasar, ziyan gelmesin. Sıhhat ve afiyet üzere yaşayayım. Mutlu olarak yaşayayım. Dünyada da ahirette de mutlu olayım. Diye isteyecek insan. Allah'tan bir şey istediğiniz zaman afiyeti isteyin buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama imtihan gelirse o zaman da Müslüman vazifeden kaçmayacak. Yani allah Teala Hazretleri'nin emrini yapacak. allah Teala Hazretleri bizleri de surhu sükun huzur ve saadet üzere yaşamaya muvaffak eylesin. Zaten öyle yaşadık. Şimdiye kadar bir elen keder görmedik. Ben şahsen efendim, yarım asıl tam fazla yaşamış bir insanım. Biz görmedik. Efendim bizden önceki nesiller gördüler. Analarımız babalarımız savaşın içinde yetiştiler. Onlar gördüler. Biz görmedik. Allah bizi mutlu yaşattı. Ama bu nimetin şükrünü edadan kaçınmayalım. Gerektiği zaman malımıza, gerektiği zaman canımızı verecek şekilde Allah'ın dinine hizmette hazır olduğumuzu aklımıza yerleştirelim. allah Teala Hazretleri bizi her türlü hayırlara nail eylesin, her türlü işerlerden mahfuz eylesin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehû ehad. Allahu ekber. La ilaha illallah Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euz bi rabbil farak Min şerrima khalak Ve min şerr zâsıkın İzâ ve kab Ve min şerr nefâsâti Fil ukad Ve min şerr hasidin İzâ hased Allahu ekber La ilahe illallah Vallahu ekber Allahu ekber Velillahilhamd Bismillahirrahmanirrahim Kul <gül> euz bi rabbin nasi Melikin nasi ilahin nasi Min şerril vesvasil khannas Ellezi yu esvisu fii sudurin nasi Minel cinneti vel Nas. Allahu ekber La ilahe illallah. Allahu Allahu ekber Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd-i Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Aleminen Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in İhdine sıratal müstakîme sıratallezine en'amte aleyhim Gayril mevdubi aleyhim veled lin <tallin> isismillahir rahmanı rahim eliflamm yaken al kitabı laray defi hüdelil müttekın ellezin yminune bil zedi ve yukayım un ve sola benim mazaknaım فَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ فَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sadakallahü razim Subhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasıfun Ve selamun alel murfelin Velhamdülillahi Rabbil Alemine Amin Subhane Rabbiyel Aliyyil al Vehhab Elhamdülillahi Hakkı Hamdihi Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi Ve men tebi'ahu ihsanin ecmain Allahumma ya Rabbena Ya Rabbena ya Rabbel Alemin Ya Mücübette Avatiha Kadıya Al Hacat Okunmuş olan hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve kardeşlerimizin, ihvanımızın yapmış olduğu hayrat-ı hasenat, ibadat ve taat zikr tesbihatı, namazlarımızı, niyazlarımızı lütfunla kereminle ahsen ve etem olarak kabul eyle. Ya Rabbele Alemin bize lütfunla fazlı kereminle ecri zil, sevabı kesil ve mükafatı cemile ihsan ile. Hasıl olan ücuru ve subatı evvela bizler Peygamber-i muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye eyledik. Şu anda Peygamberimizin ruhuna vasıl Peygamber Efendimizin sevgisine, rızasına, iltifatına, teveccühüne şefaatine cümlemizin nail eyle. Amin. Peygamber Efendimizin mübarek aline ashabına, aşere-i mübeccere, ensar-ı muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, evladı Resulullah ve zürriyeti tayyibi nebeviyesine, sadat ve meşayit rükaliye'mize ve sair evliyallahu mukarrabin ve salihinin ruhlarına ve haseten aba-ı ümmehat, ecdad-ı ceddat, akriba-ı taallukatımızın ruhlarına ve hat-ı şerifi okuyan kardeşlerimizin hazır bir meclis olan cemaatimizin geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik vasıl ile eyle. Ya Rabbi peygamber efendimizin şefaatine evdiye Allah büyüklerimizin himmet ve teveccühlerine bizlerin aileyle, ahirete geçmiş olan geçmişlerimizin kabirlerini pür nur eyle, ruhlarını şad ile makamlarını ala eyle seyyatları olanların seyyatlarını hasenata tebdilü tahvil eyle haberlerini cümlesinin cennet bahçesi eyle. Bizlere de tevfikini rafikeyle. eyle. Kur'an-ı Kerim'i sevip Kur'an-ı Kerim'i okuyup ahkamını öğrenip Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesini öğrenip sünnet-i seniyeye inebüviyete sarılıp sünnete uygun veçhile yaşamayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amansız dertlere, sakatlıklara, hastalıklara maruz kardeşlerimize, evlatlarımıza, dıtfunla, kereminle şifalar, devalar ihsan eyle. Borçlularımıza borçlarını ödemelerini nasip eyle. Maddi manevi ibadet cinsinden ve e, sahil, dünyevi borçlarını ödemeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin cümlemize helal, temiz, hak, bol, tıyıp kazançlar ihsan eyle. Her çeşit haramdan, günahtan, şaibeli mal ve kazançtan bizleri koru. Boğazımızdan haram lokma geçirme. Ağzalarımızı haramlara bulaştırma. Takva üzere yaşayıp haramlardan, günahlardan uzak, tertemiz gıdalarla beslenip, feyizyap olup, teyizli bir şekilde yaşamayı nasip eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, sorumluluğumuz altında olan insanları İslam'ın emrettiği üzere yetiştirip, idare etmeyi ve onları iyi Müslümanlar haline getirmeyi, dinimizin inceliklerine onları aşina kılmayı, onlara öğretmeyi bizlere <gülüyor> nasip <gülüyor> eyle. Sorumluluğumuzun icabını güzel yapmakta bize yardım eyle. Ya Rabbelalem'in beldelerimizi ve bütün İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, maddi manevi, şemavi arazi <gülüyor> afetlerden haseden fasıkların, facirlerin, zalimlerin, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, din düşmanlarının, din e, Müslüman düşmanlarının galebesinden ve zulmünden pak eyle. Müslüman Müslüman ülkeleri Müslüman idarecilerle idare etmeye muvaffak eyle. Müslümanların başındaki İslam'ı ve Müslümanları bilmeyen ve sevmeyen kötü idarecileri Müslümanların başından def eyle. Ya Rabbi Müslümanların arasındaki ihtilafları, düşmanlıkları izade eyleyip, Müslümanların gönüllerini İslam üzere cem eyle. Birbirleriyle dost ve müttefik eyle el birliğiyle İslam'ın ilası, kelime-i tullahın ilası öğretilmesi ve müdafaası için çalışmalarını nasip beyle. Cümlemize sıhhat akiyet üzere uzun ömürle muammer olmayı nasip eyle. Bu uzun ömürlerimizde çok Hayratu Hazenat ve amari saliha işlemeyi nasip beyle. Cümlemize son nefesimizle buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşheli Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek namazlıyken, oruçluyken ağzımız Kur'an-ı Kerim'li ve zikirliyken sevdiğin veçhile şu can emanetimizi teslim etmeyi nasip eyle. Amen. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Kabirden kalktığımız zaman bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin livaül hamdi, hamd sancağı altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle mahşer yerinde cem eyle, arş-ı gölgesinde gölgelendirip, bir gayri sevki azabin ve ikabin ve hesab, duhul-ü evvelin ile cennat-ı dahil eleyip habib edebine komşu eyle, rıdvan-ı ekberine nail eyle, selamına mazhar eyle, subhaneke la ilme lena illa ma ellentena ya rabbel alemin, Dünyanın ve ahiretin daha başka bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle. Evet. Ümmet-i Muhammed'e rahmet ile, evet. Kafirlere karşı bizleri mansur ve müeyyet ve muzaffer ve galip eyle. Dualarımızı lütfunla, keremimle, ahsen ve etem olarak makbul eyle. ''İnde külli hatmetin davetün müstecahade'' buyurmuş Peygamber Efendimiz. Hatim indirildiği zaman yapılan duaları Allah sever, kabul eder diye. Dualarımızı müstecab dualar eyle. ''Sübhane Rabbina Rabbil İzzet Amma Yasıfun'' ''Eselamun Ala Cemi'il ile ve El Mürselin'' ''Ve Alik Füllün Ejma'in'' ''Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha'' ve Alemin El Fatiha. Allahuma sallallahu Allah'a hamdü selalar olsun. Üzerimizdeki nimetleri sonsuzdur, sayılamayacak kadar çoktur. Celabın ı Mevla'dan üzerimizdeki nimetlerini daimi kılmasını niyaz ederiz. Hatalarımızdan dolayı Rabbimiz nimetlerini üzerimizden almasın. Amin.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 diğer Müslüman kardeşlerini düşünür. Hatta onlar için kendisinin alnının teriyle kazanmış olduğu helal malından büyük paylar ayırır, hayratu hasenat yapar. İcrabında Ümmet-i Muhammed'in selameti, Allah'ın rızası kazanmak ve dinin yayılmasına yardım etmek için canını bile verir. Yani bencil değildir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 Bizim bu toplantılarımız başka Müslüman kardeşlerimize de örnek oluyor, numune oluyor. Onlar da bunları, efendim, kendi şapanda yapmaya çalışıyorlar. Fakat bizim kadar güzel yapamadıklarını bazı kimselerden duyuyoruz. Yani işin ustası, efendim, berber bizim kardeşlerimiz oluyor. Daha tatlı, daha güzel yapıyorlar. Bugünkü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 çok çabuk geçmesinden efendim üzgün gibiyiz. Efendim Keşke bir hafta olsaydı diyoruz ve kardeşlerimize de misafirlerimiz bir dahaki sefer bir hafta yapalım falan diye zaten tekliflerde bulunmuşlar. Bu fiili teşekkürdür. Fiili takdirnavedir. Çünkü daha geniş miktarda gene yapılmasını istemek mevcutun beğenildiğini gösterir. Ben de Kardeşlerimi tebrik ediyorum, katılanları da tebrik, tebrik ediyorum. Yeri güzel seçmişler, huzurlu bir yer, tatlı bir yer, sevimlidir bir yer ve burada çok e, kıymetli dakikalar geçirdik. Dünkü günümüzün çok verimli, çok hayırlı, çok feyizli geçtiğini düşünüyorum, çok sevaplı olduğunu düşünüyorum. Efendim? allah Allahu Teala Hazretleri kudret edip, kapıyı açar mısınız? Hava alsın. Tamam. Ardına kadar açayım bir şey koyayım. Perdeyi de açın. Açayım perzi. Açayım perdeleri kapatmayın. Tamam. Onu da açın. Biliyorsunuz Bir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 bu işleri iyi bilen insanlar söylediler. Hem e, kısaca söylemek gerekirse bu konuşmalarda e, Müslüman olduğumuz için ihlaslı Müslüman olduğumuz için Allah'ın rızası kazanmak isteyen ilahi, ente maksudi ve rıza te diyen hedefi bu olan Müslümanlar olduğumuz için görevlerimiz olduğu sonucu çıktı. Yani e, ümmet Muhammed için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 Peygamberimiz Hz. sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Hazretleri kıyamete kadar daima bir grup, bir zümre, bir mübarek talebenin dinimiz İslam için cihat edeceğini, çarpışacağını, çalışacağını bildirmiş. La tezaalu ta'ifetin min ummeti zahirile alel hatta takum as Efendim, kıyamet kopuncaya kadar İslam için çarpılacak, yüreği İslam için çarpıp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 İlim dalı tasavvuftur, fukhül batındır, batınî yönünü, amellerini, ibadetlerini anlatan ilim dalı yani tasavvuf, fukhül batın. Bunları öğrenmezseniz, namazlarınız, oruçlarınız, zikirleriniz, ibadetleriniz belki bir ihlâssızlıkla, belki bir gösterişle, belki bir ucupla kendinizi beğenmeyle, Belki daha başka bir başa katma, eza verme gibi sebeple, belki kul hakkıyla hebaen, menfura, havaya savrulan tozlar gibi boşuna çalışma olabilir. Allahü Teala Hazretleri bizim ibadetlerimizdeki eksiklerimizi, noksanlarımızı affetsin. Amin. Efendim kusurumuzu bağışlasın, Efendim, noksanımızı çoğal saysın, tamamlasın, ibadetlerimizi kabul eylesin. İbadetlerinize mağrur olmayın.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 boynumuzu bükmeli, gözümüzden yaşlar akıtmalıyız Yani derviş olmalıyız. Dervişlik büyük bir efsanedir. Büyük bir efendim kahramanlıktır. Olağanüstü bir iştir. ve Biz o yoldayız ama onu yapan insanlar mesela büyüklerimizden bir tanesi sabrı, tahammülü anlatırken ayağına akrep sokmuş o sırada. Oturduğu yerden akrep gelmiş, ayağını bız bız bız sokuyor. Hiç akrep sokan, sokulanınız olduğumu bilmiyorum. İnsanın azası usturayla kesiliyor, doğranıyor gibi acır. O kadar acır. O kadar fena halde acır. Ciyap ciyap bağırttı bir insana. O mübarek ses çıkartmamış. Hiç ses çıkartmamış. Demişler ki, efendim akrep, akrep sokuyor, ayağınıza akrep var, ses çıkartmıyorsunuz. Demiş ki sabırdan bahsederken sabırsızlık göstermekten Allah'tan utandım demiş. Cervişlik bu, tasavvuf bu, güzel ahlak bu. Hatemi Esamlar, Bişir-i Hafiler, İbrahim-i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 İmtihanlara tabi tutulmayacaklar mı sandılar? Daha önceki ümmetler nasıl imtihanlara tabi oldular, sıkıntılar çektiyse her çağın insanın da o imtihanlara, ona benzer imtihanlara tabi olacaklar. O halde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 Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni dediği gibi. Yani yaksalar, toz etseler, kül etseler, külü havada savırsalar demek ki İslam'dan dönmeyecek. Müslüman, efendim ben seni istiyorum ya Rabbi, ilahi, en maksudi. Benim maksudum sensin Allah'ım, ben seni istiyorum. Senin yanında ne gelirse gelsin öbürlenmiyorum, küsahlanmıyorum.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 efendim evimizin içinde köşe başlarımız zalimler tutmuş hainler ele geçirmiş demek gaflet ki kendi yurdumuzdan kendi müesseselerimizi elden kaçırmışız o halde cezayı hak etmişiz kusur bizde demek ki Cenab-ı Hak efendim cezalandırıyor belki belki boşnakları cezalandırıyor Arnavutları cezalandırıyor Çeçenleri cezalandırıyor yani belki derecesi artsın diye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 İslam'a uygun olmayan işler yaptılar. Belki düğünleri İslam'a uygun değil, nikahları İslam'a uygun değil, çocukları efendim Müslüman çocuğu gibi yetiştirilmiş değil. Allah'ın kendilerinden istediği gayreti göstermediği için olabilir. Ama bütün bunların sonucu her ne olursa olsun ilahkarlar tevbe ederse Allah tevbelerini kabul eder. Hatasından döneni, hatasını anlayanı Allah sever. Efendim, doğru yola iletir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 Tek başımıza yapacağımız şey çok büyük bir yekün tutmaz. Az bir şeydir. Ama birbirimizden yardım istersek el atıver kardeşim, yardım ediver kardeşim, ver kardeşim de şu yükü kaldıralım, şu tarafa devirelim diye. Efendim yardımlaşırsak büyük işler başarılabilir. Ve zaten Allahü Teala Hazretleri birlik ve beraberliği ve cemaati seviyor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 Medine-i yerlisi onlara bağırlarını açan, onları misafir eden ensarı arasında yapılan muakhat kardeşliğin bir uygulaması oluyor. Onun için yöneticilerden bu işi yapmalarını hazırlık yapacağı etmiştir, etmiştim. Bu kurayı çekeriz, ee, şeyi hazırlamışlar, ee, isimleri olmayan olursa birkaç tane, sonradan geldiği için falan, onları da ekleriz, bir şeyler yaparız inşallah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 bu toplantıdan böyle bir sonuç çıkmasını temenni ediyorum. İsveç'ten bir kardeşimiz bana ben böyle şeyleri düşünürken bilmiyordum. Bir bilgi getirdi. Şöyle bir 52 dönüm orman içinde efendim Stokolun kuzey batısında bir efendim yerde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 Zaman zaman toplantılarımızı orada yapabiliriz. Ben bir şey daha düşünüyorum. Bu teklif bana gelmeden önce hatırımda. Hollanda'da kardeşlerimiz var, dernekleri var. Almanya'da kardeşlerimiz var, dernekleri var. İngiltere'de, Amerika'da kardeşlerimiz var. Dernekleri ve vakıfları var. Kodku Vakfı var, Avustralya'da şey var. Şimdi biz kardeşler olarak el birliğiyle sıraya koyarsak,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 Bu teklif ettiğim şeye birinci katılımcı olarak ben kendim giriyorum. Bu şeye 82 dönümlük efendim yere başa girmek isteyen arkadaşlarımız, efendim imkanı müsait arkadaşlarımız varsa ben efendim Türkiye'den, Almanya'dan daha başka yerlerden onlar da ismet tüm Türk diyor. Tüm Türk kardeşime ayak atarsanız miracaat etsinler. Bu kardeşimize müracaat etsinler. Oradan daire almak isteyen kişiler bu kadar parayı ne kadar zamanda vermeleri lazım? Bu sefer bu paraları yani şimdi, ben Biz burada, ben konuşmasını diye. Onun için hem ne zaman yani ne yapacak. ben gerekli bilgileri. Yani önce randevu olsunlar, işi Hadi. geliştireceğiz. Hadi. Bu fiyata belki biraz daha ucuza belki Şanlıstan'da 15 bin lirin var civarında. Ha. Yani, e, ben Şanlıstan konuşmalar 15 bin lirin civarında ne oluyor? Tamam, ben katılıyorum. Bir bir hisseder veya iki hisse olarak beni kaydedin. Efendim 50'den 48'e düşmüş olsun. Başka isteyenler olursa onlar da kaydetmesine. Ee, bu iş böyle. Şimdiden mi kayıt etsinler, yoksa? yoksa... Evet. Şu anda isimlerini yazdırsınlar. Halis Saçbaş. Halis Bir dakika sırayla. Halis Saçbaş Berlin. Bir hisse. Evet. Kaç? Ee, Gürsel Yavuz. Üç hisse. Halis Dal bir hisse efendim. Sağ Sıkı aralı arkadan bir hisse, iki hisse. Anlamadım. Bir hisse. Tamam. Ee, şey e, İzmir'den çocukun şey. video efendim iki hisse. Başka isteyen. Avustralya'dan Mustafa Hazır, Kur'an okuyan kardeşimiz. Mustafa Hazır. Kaç? Bir hisse. Evet. Başka?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 Telefon numarası geliyor. Telefon numarası geliyor. 00 76 İsveç'in <Sessizlik> ön numarası 70, 70, 70 28, 720 90 728 728 35 70 71 46 Yetmiş, yedi yüz yirmi sekiz, otuz beş. Evet, arkadan hanımlardan el kaldıran oldu. Hacı hanım söyleyin. Ben iki tane yazdım. Biri sen mi istiyorsun? Evet mi? Ben iki dedim. Tamam Bir tane sana bir tane bana diye Evet Şimdi kurayı çekiyoruz Ben burada bir, Kendim bir tane çekeceğim o ismi okudan kardeşimiz gelecek, kendisinin arkadaşını kendisi çekecek buradan. İsmini çıkan onun arkadaşı olacak. Bu erkeklerin kurasıdır. Hanımlarınki kendi aralarında sarı olacak. Bizim arkamızdan hanımlar da çeker. Su getirir misiniz? Bana? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Hüseyin Şen Soğuk, <gülüyor> bir tane çek burda. <gülüyor> Bize ver. <gülüyor> Topçu Asa gel buraya gel topçu asal senin kardeşin onun için de sana veriyorum senin isimini ona veriyorum Allah kardeşlerinizi mübarek etsin birbirinizi müsafa edin yerinize oturun bu kardeşimiz Allah razı olsun Allah razı olsun <gülüyor> için, malımızı, canımızı vermeye azmettiğimizi veyahut azmetmemiz gerektiğini efendim vurgulamak istiyorum. Allah-u Teala Hazretleri bizi hizmetlere, hayırlı hizmetlere muvaffak eylesin. Yaptığımız hizmetlerden de makbul eylesin. Çünkü yapılan şeyler bazen kabul olmaz. Sa'imin meyselahu min siyamihi illel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 Onun için amellerin Allah tarafından kabul edilme şartlarını ve sebeplerini öğrenmeli ve onları daima gözünde bulundurmalıyız. Bunu öğreten ilim dalı tasavvuftur. Fıkhül batındır. Batınlığı yönünü, amellerini, ibadetlerini anlatan ilim dalı yani tasavvuf. Fıkhül batın. Bunları öğrenmezseniz Namazlarınız, oruçlarınız, zikirleriniz, ibadetleriniz belki bir ihlatsızlıkla, belki bir gösterişle, belki bir ucukla, kendinizi beğenmeyle, belki daha başka bir başa kalkma, eza verme gibi sebeple, belki kul hakkıyla hebaen, mensura havaya savrulan tozlar gibi boşuna çalışma olabilir. allah Teala Hazretleri,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 Ciyap ciyap bağırttı bir insana. O mübarek ses çıkartmamış. Hiç ses çıkartmamış. Demişler ki efendim akrep çok kuyuyor. Ayağınızda akrep var. Ses çıkartmıyorsunuz. Demiş ki sabırdan, sabırdan bahsederken sabırsızlık bir sermekten Allah'tan utandım demiş. Dervişlik bu. Tasavvuf bu. Güzel ahlak bu. hatem esanlar, Esam'lar, bişir İbrahim-i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 elden bırakmayalım haddimizi gidelim ben Allah yolunda hizmet ediyorum cihal ediyorum, gayret ediyorum ibadet ediyorum filan gibi bir duyguyla ile şeytan ve nefis bizi aldatmasın yine pozisyonlardan e, anlaşıldı ki Müslümanlar dünya üzerinde çeşitli sıkıntılara maruz bulunuyorlar ve kendi bizim kendi ülkemizde de bu sıkıntılar büyük ölçüde devam ediyor gazetelerden radyolardan, televizyonlardan Efendim okuyoruz, seyrediyoruz ve biliyoruz, sıkıntılar var. Konuşmalardan anladık ki bu sıkıntılar olacak. Bunlar cilve-i Rabbani, kaderin cilvesi bunlar. Allah'ın imtihanı اَحَفِبَ en اَنْ en yekulu يَوْقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْلَى يُفْتَنُونَ İman ettik deyince rahat mı kalacaklar mı insanlar? İmtihanlara tabi tutulmayacaklar mı sandılar? daha önceki ümmetler nasıl intanlara tabi oldular, sıkıntılar çektiyse her çağın insanı da o intanlara ona benzer intanlara tabi olacaklar. O halde, ızdırap çeken, sıkıntı çeken, başörtüsünden dolayı efendim mağdur edilen, sakalından dolayı işinden atılan, Müslümanlığından dolayı efendim ordudan çıkartılan, daha başka sebeplerle efendim sanki İslam suçmuş gibi, ibadet suçmuş gibi,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 Günahçılar tevbe ederse Allah tevbelerini kabul eder. Hatasından döneni, hatasını anlayanı Allah sever. Efendim doğru yola iletir, tevfüğüne refik eder. Biz hatalarımıza tevbe ediyoruz. Efendim eğer bunlar imtihan için geldiyse, iyi kullar olduğu halde kardeşlerimizi sıkı dursunlar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 Cemaate, uhuvete, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe, birlikte Allah'ın dinine hizmet etmemi çok dikkat etmemiz lazım, çok önem vermemiz lazım. E, birlik ve beraberlik rahmettir, Tefrika ve ayrılık, ayrılık azaptır. Bunu bilmemiz lazım. Allah'ın bir azabıdır. Efendim ayrılık çıkartmamamız lazım. Efendim ayrı baş çekmememiz lazım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 Oradan daire almak isteyen kişiler bu kadar parayı ne kadar zamanda vermeleri lazım bu sefer, bu paraları. burada ne zaman Biz burada ben de, bir de, bir de, bir de. Yani önce razı olsunlar işi geliştireceğiz. Hadi. Bu fiyata belki biraz daha ucuza belki. Yani, devam yani, e, şey Tamam ben katılıyorum. Bir bir hissedar veya iki hisse olarak beni kaydedin. Senerin 50'den 48'e düşmüş olursun. Başka isteyenler olursa onlar da kaydeditsinler. Ee, bu iş böyle. Şimdiden mi kayıt etsinler, yoksa <gülüyor> şu anda isimlerini yazdırsınlar <gülüyor> Halis Saçbaş. <gülüyor> Bir dakika sırayla. Halis Saçbaş Berlin. <gülüyor> Bir hisse. Evet. Kaç? Ee, Gürsel Yavuz hisse. <gülüyor> Halis Dal bir, bir hisse efendim, tamam. sıkkı ağıralı arkadan bir hisse, iki hisse. Anlamadım. Bir hisse. Tamam. Ee, şey e, İzmir'den bir hisse. Velioğlu efendim 2 hisse. Başka isteyen. Avustralya'dan Mustafa Hazır. Kur'an okuyan kardeşimiz. Mustafa Hazır. Kaç? Bir hisse. Evet. Başka? Başka isteyenler olursa İsmet Bey'in telefonunu yazsınlar. Hadi ismini yazsınlar, yazdırsınlar. Şimdi biz başka arkadaşlarımıza da açacağız bunu. Onlardan da şey yapanlar olur. Türkiye'den de katılımlar olabilir. De, İsveç'ten de. Mustafa, tüm Türk Stockholm'un Telefon numaranın mesleği Telefon numaranın mesleği verin. 0046. İsveç'in ön numarası. 70. 720. 28 728. 35. 35. 70. 7. 7. Zaten 0046. Yetmiş, yedi yüz yirmi sekiz, beş, otuz beş yetmiş Evet, arkadan hanımlardan el kaldıran oldu. Hacım söyleyin. Ben iki tane yazdım. Biri sen mi istiyorsun? Evet.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 Düşen şen soy. Sene çek burda. Bir de ben. Topçu asa. Gel, buraya gel. Topçu Hasan senin kardeşin. Onun ismini sana veriyorum, senin ismini ona veriyorum. Allah kardeşliğin mübarek etsin. Birbirinizle müsafa edin, yerinize oturun. Bu kardeşimiz Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor>